Sulhü Dölek'le Röportaj Her bölümü günlerce televizyon izleyicisinin gündemini meşgul eden Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaryosunu o yazdı. Ama yazar ve senarist Sulhü Dölek ne hanım ne de Ali Haydar kadar tanınıyor. İkinci Bahar'ın bütün hikayesinin giriş, gelişme ve hatta sonuç olarak en baştan belli olduğu doğru mu? Evet kesinlikle 30 bölüm olarak planlandı. Ekonomik kriz baş gösterip reklamlar kesilince böyle pahalı bir dizinin yayınlanması durduruldu tabii. Ama bir yıl sonra tekrar başladı ve en son 37 bölümü tamamladık. Baştan sorayım da içimiz rahat etsin. Beklenen sonu öğrenme ihtimalimiz var mı? Söylemem. Gazetecilere güvenmiyorum. İlginin azalması ihtimalini düşünerek mi insanlar doymadan dizi bitiriliyor? Devam edebilir. Çok daha az gerilimli bir noktadan başlayıp... ''Yıllarca süren diziler var isterseniz. Ayrıca çok özenli bir yapım. Oyuncular iyi, her satırına dikkatle eğiliyoruz. Yani isteseydik sürerdi. Ama birincisi baştan öyle planlandı, ikincisi uzarsa zorlamalar başlayacak, tekrarlar olacaktı. Ayrıca bitmesi de kimseyi üzmemeli. Çünkü Süper Baba bitti. Taklitleri başladı. İkinci Bahar'ın da taklitleri olacak.'' Seyirci değer yargılarını sağlamlaştırmadıkça bunlar hep olacaktır. Siz ikinci baharın böyle fenomen haline geleceğini biliyor muydunuz? Bu işlerde kesinlik yok. Süper Baba'ya başladığımızda ilk 13 bölüm kimse bizi fark etmedi. Hatta ikinci 13'ün sözleşmesi bile imzalanmayacaktı. Her şey zamanla oldu. Televizyon büyük bir curcuna. Kendi senaryonuzdan izleyici gibi etkilendiğiniz oluyor mu? Evet. Geçen gün karıma ve çocuklarıma da söyledim. Gülmek daha kolay. Eskiden beri komik bir şey yazarken bilgisayarın başında deli gibi gülerim. Ama bu dizide ilk defa yazarken hüzünlendiğimi hissettim.